Ee, patlamadan 2-3 gün sonra bizim e, genel merkezimizde e, buraya herhangi bir yardım yapılması gerekir mi? Bu patlama yüzünden diye e, bir görüşme yapıldı. Ondan sonra karar verdik. Normalde çok daha hızlı gidebiliyoruz tabii sahaya. Evet. Ee, ama bu Covid e, yüzünden e, uçuş durumlarında aksaklık oluyor.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 Ee, bir test yaptırmanız gerekiyor. Öyle gelebiliyorsunuz. Türkiye'ye geldiğinizde de bir test yapıyorsunuz. Geldiğiniz ilk gün izole olmanız gerekiyor. Ee, Hı -hı. Böyle olunca e, benim gibi dışarıdan e, bu patlama yüzünden gelen insanların e, yardım için gelenlerin e, ulaşımında sıkıntılar oldu. Zaten eskisi kadar sıklıkla uçuşlar yok. E, biz buraya geldiğimizde e, bir hafta geçmişti patlama üzerinden.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 Başka ülkelere göre, hani bizim e, çalışma yaptığımız ülkelere göre e, zaten burada hali hazırda çalışan çok sayıda e, uluslararası veya yerel yardım kurumunun olması. E, bunlar zaten ülkedeydiler. Bizim kurumumuz da burada çalışıyordu ama yerel partnerlerle ortak olarak başka bir bölgede, Bekaa Vadisi'nde e, çalışmaktaydı. E, ülkenin her tarafında e, hali hazırda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 Kötü etkilendiğini, fiziksel olarak etkilendiğini çalışamaz duruma geldiğini söylemişti Beyrut'ta. Evet, e, bu patlamaya çok e, yakın bir harita var. E, Hı -hı. Yarım mil, yani e, bir, bir buçuk kilometre e, gibi bir mesafede e, St. George e, Hastanesi var. E, o yoğun olarak kullanılan bir hastaneydi. Benim anladığım kadarıyla...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 ee, inmiş olması neresi ise hepsinin e, parçalanmış yıkılmış olması. Çerçevesiyle e, pencereler, kapılar uçmuş. E, e, Tabi e, bu da büyük bir maddi hasara yol açıyor. E, bu mahallelerde e, çok sayıda küçük, e, küçük ve orta boyutta işletme var. E, bunların çoğu kapanmış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 hem mahalleliğe bu patlamadan gördükleri zararları karşılamak için hizmet verebilmeleri anlamına da gelecek. Hayatlarına devam edebilmeleri anlamına da gelecek. Bu yüzden bizim yoğunlukla olarak yaklaştığımız nokta bu. Bu yönde bir sürü çalışma yapılıyor. Bizim mahallelerde gene gördüğümüz kendi sivil inisiyatifleriyle Lübnanlılar, Kapı pencere yapımına da girişmişler. Marangozlar gelmiş, camcılar gelmiş. Çok etkilenen, daha yoksul halkın yaşadığı mahallelerde bunları temin etmeye çalışıyorlar. Sıcak yemek dağıtımı yapanlar var. Ama artık mesela bu sıcak yemek dağıtımı daha ne kadar gerekli? Bundan daha çok insanların evlerine geri dönüp evlerinde tekrar yemek pişirebilmelerini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 Ee, hani dediğiniz gibi genelde uluslararası kurumlarla görüşüyoruz. Birleşmiş Milletler'in halihazırda neredeyse tüm yapıları burada. Ee, ve e, uluslararası kurumlar her e, afet bölgesinde kendi aralarında e, Birleşmiş Milletler'in de e, katılımıyla, devletin de katılımıyla e, koordinasyon mekanizmaları oluşturuyorlar. Ama burada... E, Bülteci krizi zamanında devlet çok da aktif rol oynarken şu anda pek, e, pek olayın içinde değiller gibime geldi. Ama ben de yeni geldiğim için çok da e, bir şey diyemiyorum bu konuda. Her neyse bu gıda konusunda konuşurken e, bizi aynı soruyu yönelttik. E, stokların ne kadar zarar gördüğünü, bunun ne büyüklükte bir sorununa yol açacağını konuştuk. Şimdi e, bizim anladığımız kadarıyla e, bize aktarılan durumda 6 haftalık e, bir stok varmış e, şu anda ülkede. Ama e, no, yani normal bir durumda 3 e, aylık stok olması e, normal karşılanıyor. E, bu hani ülkelerin ihtiyacı e, herhangi bir kriz karşısında. 3 ee, aylık bir stok bulundurulması tercih edilen durum. Yalnız işte burada bir zarar görüldüğü için e, şu an 6 hmm. haftalık var. E, hmm. Ama e, bunun bir sorun yaratacağı öngörülmüyor. E, Trablus Limanı e, tam kapasiteyle olması da çalışıyor.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 Geçen sene Eylül ayında ondan sonraki e, süreçte şu ana kadar e, 8500 liraya kadar e, düşmüş e, bir dolar karşısında. 7 e, kat falan neredeyse. Evet 7 kat falan düşüyor. E, bu çok büyük bir ekonomik sorun oluşturulmuş bu kadar dışa bağımlı olan bir ülkede. Yani evet. Bu dışa bağımlılık sadece gıdanın gelmesiyle alakası değil. Dur, e, her tarımsal, tarımsal ürünlerle, ürünlerle de alakalı. Hani e, gıda üretimi de oldukça pahalışıyor ülkede. E, gübre dışarıdan geliyor, kullandıkları terminaları çok yoğun terminalı kullanıyorlardı zaten ülkende. Bütün her şey e, hani tohumlar da dışarıdan geldiği için e, oldukça ekonomik olarak bir e, sorunla karşılaşıyorlar. Bu arada. 2 e, sene önce Lübnanlıların yüzde 25'i e, raporlara göre e, yoksulluk sınırının altında yaşarken, e, bu sene bu rakam yüzde 45'e çıkmış. Evet. E, daha da yükselmesi bekleniyor ilerleyen süreçte. Zaten e, son birkaç ayda yanılmıyorsam e, burada da Nisan ayı ile Temmuz arası e, arasında e, COVID'i engellemek için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 Ama e, çoğu da işsiz. E, yanılmıyorsam Nisan ayından bir rapor var. E, son bir haftada o araştırma yapılırken son bir hafta içerisinde e, Suriyelilerin mesela %70'inin hiç e, çalışmadığı e, görülmüş. Ki gündelik işte çalıştıkları için son bir haftayı sormak e, mantıklı e, olabiliyor. Ee, bunun yanında hani Suriyelilerin e, yoksulluk oranı yüzde 65, e, Filistinlilerin Suriyeden mi e, yoksa Lübnandan mı geldiklerine göre değişiyor. Lü, Suriyeden gelenler gelen Filistinlilerin yoksulluk oranı yüzde 91, e, Lübnandan gelenlerin yanılmıyorsam yüzde 65-70 gibi bir şey.